وَخَلَقَ <clicking the mirror> in Ey insanlar! Sizi bir tek kişiden yaratan,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 Gönül rızasıyla size bağışlarlarsa, onu içinize sine sine afiyetleyin. وَلَا تُؤْتُ السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَاَكْسُوهُمْ وَرْزُقُوهُمْ ف۪يهَا وَاَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا Allah'ın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 119. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا أَمْوَالَهُمْ وَلَا أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن ومن كَانَ 110. ومن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 aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir. Yusifumullahu fi auladikum, lidhakar mithlulhadilun feyin, fa ilkun narsal, fa uqatneteen falahun mithultha ma terak. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَارِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ min ba'di <them> Allah miras konusunda Allah <agenda>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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 Tezek hududullah İşte bunlar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 Zina eden الفاحشه من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 ve çok merhametlidir. İnneme attaubatu alallahi minlezine ya'melune s-su'e bi cehaletin thumme min qarib thumma <-ı> yetubune min qaribin fe ulâike yetubullahu aleyhim ve kâna allahu alîmen hakîmâ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 ve hikmet sahibidir Ve leysetit tövbetü Lillezine ya'malûne Seyyiat Hatta İzâ Hadara ahadahumul mautu Kâle inni Tübtül an Kâle inni Tübtül an Velen lezine yemutûne Vahum kuffân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 çok acı veren bir azap hazırladık. Ya eyhallazina amenu la yahillu lekum an terikun nisaa'a kerha. Ve la ta'duluhunna li tadhhabu bi ba'dima atiytumuhunna illa إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فتعسى أن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا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 وَآتَيْتُمْ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz, ayrıldığını sanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın.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 وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم Nefla junaha aleykum ve halail haram kılınmıştır anneleriniz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 فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَر۪يضَهُ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ ف۪يمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak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 119. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 وَاللّٰهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا Evet, Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp, tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, şehvetlerinin ardına düşenler ise, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Yuridu Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu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 kim sınırlara aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır. İntactenibukebâirâmâtenhûlen ankefd'ankum seyyâtikum <gülüyor> vendhilkum mudhlan kerîmâ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 Kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışın da siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ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 ey iman edenler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 Arınmak niyetiyle yüzünüze ve ellerinize meshedin. Muhakkak ki Allah afüv ve gafurdur. Af ve mağfireti boldur. Elem tera ilallezine utuna sıban minel kitabe yesteron eddalalete ve yuridun en tadlussabil. Baksanız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 İşlerinizi üstlenen bir veli olarak da, bir yardımcı olarak da elbette Allah yeter. Min al-ladil-hadu yharifun al-kalim am waadhihi, ve yakulun sem'na wa'cina wa'smag غير مسلمي وراعنا ليهم بالسنة <twelve> <beers> <salaam> Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik,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 İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbeyle gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya ashabı ı septe yaptığımız gibi lanet etmeden Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ ve بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki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 Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter. Alam ter ila aladin autun ciban min alkitab yeminun bil jibt ve ve yikulun lil aladin ulai ahda.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 İşte böyle engelliyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir. Innalladīna kfaru biayyatinā, sof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 hem de netice bakımından daha güzeldir. Alam tara ila aladin yezgumun anna amenu bima unzel ileyik wma unzel min qablik yuridun yuridun ayi tapakmu ila taqot wqudu umru ayi ykfuru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 Şeytan da onları haktan büsbütün saptırmak ister. Kendilerine, Haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin denildiğinde, Münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَتُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدُنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. وَاِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır.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 ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse sanki daha önce kendisiyle sizin ananızda hiç tanışıklık yokmuş gibi ah ne olurdu der. Ben de onlarla beraber olaydım da büyük ganimete konaydım. Felliyukatil fisbilillahillazina yashrunel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 وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar.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 Günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. Eyna ma tekunu yudrikkumul mevtu ve leku ntum fi burucen meşide ve in tusibhum hasenetu yekulu hazihi min indillah وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكِ قُلْ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ فَمَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ Nerede bulunursanız bulunun. Sağlam, yüksek kulelerde,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 Söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar. Ma asabeka min hasenatin fe min Allah ve ma asabeka min seyyi'atin fe min nefsik ve ersalnakal lin nasi ve kefa billahi shahida Ey insan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 kim Resulullah'a itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse, aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki.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 en çetin olandır. Men yeşfa' şefa'atan haseneten yekullahu nasibun minhâ. Ve men yeşfa' kiflun Ve kulli şeyin Her kim güzel bir şefa'atte bulunursa,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 Allah Allah o hak mabuttur ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur Kıyamet günü hepinizi bir araya toplayacaktır Bunda hiç şüphe yoktur Allah'tan daha doğru sözlük kim olabilir فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ وَمَنْ يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah,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 Onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. İlla ladin yasadun ila qoum biin kum ve biin hum mitaqun aujaaoukum hasira <Sessizlik> t sudur hum aujaaoukum hasira t sudur hum.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 onlara saldırmak için size yol vermez siz tacidun aharin yeridun en yaemenukum ve yaemenu kavmuhum kullama ruddu ila'l fitneti ubkisu fiha fe in lam ve yulqu ileykum ve yadufu eydihum fehuduhu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 111. وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 112. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 119. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 110. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغالم كثيرة 111. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن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 Elbette bir olmaz. Allah malları ve canları ile edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama müjahede edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından.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 قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وسائات نصيرا ايمان ابتدء هجرت etmeyerek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 عف وmafريتى بولد. وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْدَهُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَفِيرَةً وَاسْعَةً وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ تُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Wa iza ghadabtum fil ard feles aleikum junahun en taqsuru min as salati in khiftum feles aleikum junahun en taqsuru min as salati in khiftum en اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُب۪ينًا Sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kafirler, sizin best belli olan düşmanlarınızdır. Ve eğer konu tefiim, fakam tlahumü salat, faltequm ta'ifatum minhum magh, faltequm ta'ifatum minhum magh, wal 119 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم ادم من مطر او كنتم مضاء ان تضعوا اسلحتكم واخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا اي رسولم سن مؤمنlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan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 zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِكُمْ فَاِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namazı tamamladıktan sonra,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 اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, Hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafaacısı, avukatı olma. Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أثيمًا. Ve kendi öz camlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. يَسْتَخْفُونَ <gülüyor> ناس ولا يستخفون من الله وهو gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanındaydı. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. anhum fil Hayati d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 اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ اِلَّا اِنَا كَوْوَ Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأؤمننهم ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فلا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّة تجري سندخلهم جنّة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً وعَدَ اللَّهُ حَقَّهُ وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ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 Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي 119. التي لا مَا ما كتب لهن وترغون أن تنكحوهن 110. والمستضافين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط 111. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما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 Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. Ve in ki bir kadın kocası yüzünden itaatsizlik veya yüz çevirme korkusu yaşarsa, aralarında bir çözüm bulunmadıkça, ikisi üzerinde bir وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ وَاِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ, اللّٰهُ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ <خَبِيرًا> Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse,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 yaptığınız her şeyden haberdardır. Velan tastati'u an ta'dilu beyne n-nisa'i velau harastum fe la temilu kullal meyli fetadruha ve iz tuslihu vettaqu Allah Ey kocalar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 O ve merhameti boldur. Ve enteferra ga yuğnillahu kullam ve Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfu ile müstagni kılar birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَالِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَاِنْ تَكْفُرُوا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 Nankörlük ederseniz, Bilesiniz ki, Göklerde ne var, Yerde ne varsa, Hepsi Allah'ındır. Allah, Gani'dir, Hamid'dir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. <gülüyor> göklerde ne var, Yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kafidir. Eğer O dilerse, ey insanlar hepinizi ortadan kaldırır,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 Allah'ın yanındadır. Allah, hakkıyla işitir ve görür. Ya eyyüha allazîne âmenû kûnû bil qıst-i şuhada'a lillâh, <Sessizlik> şuhada'a lillâhi ve lev alâ ankusikum evi'l-walideyni vel aqrabîn.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 Sakın nefsinizin arzusuna uyarak adaletten ayrılmayın. Eğer dilinizi eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezîne âmenû, âminû الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.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 Hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَّاجُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ onlar ki, iman ettikten sonra inkâr ettiler. Sonra tekrar iman edip, sonra inkâr ettiler. Sonra da inkârlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır. <gülüyor> Münafıklara müjde ver ki, Can yakıcı bir azap kendilerini beklemektedir. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ O münafıklar, müminlerin dışında kafirleri dost O münafıklar, müminlerin dışında kafirleri dost edinirler. İzzet ve desteği onların yanında mı arıyorlar? Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır. وَقَدْ <gülüyor> نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ آيَاتِ يُكْفَرُ بِهَا بِهَا أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar. <gülüyor> Onlar müminlerle kafirler arasında bocalıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar, ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa, sen ona hiçbir yol bulamazsın. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِدُوا الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَتُرِيدُونَ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 İnnel münafıkîne fid Şu kesindir ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın.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 Ve ve ve ve o kimseler ki ne Allah'ı tanırlar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 Allah Gafurdur, Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Sıralık Ahel Kitabı, ona nesle onlara kitap mı, nesle nesle? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden? Neden?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 Ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir. فَبِظُلْمِمْ مِنَ الَّذ۪ينَ هَيَدُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَث۪يرًا وَأَخْرِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالًا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 O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla inananlar var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz. İnna auhiina ilaykka ma auhiina ila nuhiu wa nabiina min baghi.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 bir şeyin gerçekliği için yeter de artar. İnnellezîne keferû ve saddû an Onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büstbütün sapmışlardır. اِنَّ <gülüyor> İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. İlla طَر۪يقَ cehennem, خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا وَكَانَ ذلك على الله يسيرا. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 Alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya ehlel-kitabe la taghlu fi dinikum ve la taqulu ala Allah illa'l-haqq. İnne'l-mesih İsa bin Meryem resulullah. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد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 Ley yastık fakat Mesih, ayi, yekun, abd alı Allah ve Malaikatı Mucarabon. Vemi yastık fakat, gön abadeti ve bir, fakat, yahşur onu, Mesih de, Allah'a en yakın büyük melekler de, Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar.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 Femme'llezine amanu Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlar ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır. يَسْتَحْتُونَكَ قُلِ yuftikum fil فِي الْكَلَالَهِ اِنِ مُرْءٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ 119. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 110. فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك 111. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين